Sana da merhaba Karagöz'üm. Benden de sana merhaba Acivat. Bugün seninle bir hatıramı paylaşmak istiyorum Karagöz'üm. Hayırdır nedir? Bak bakalım sana ne getirdim. Bu ne ya? Ben de şekerleme falan zannettim. Aman Karagöz'üm istediğin şekerleme olsun. Bu benim ilkokul defterim. Ne o Yeniden ilkokula mı başlayacaksın yoksa sen okulu bitirmedin mi ha? Öyle şey olur mu? Karagöz'üm bitirdim tabii ki. Geçen bir yazı okudum gazetede. İlkokul kitaplarında yapılan değişiklikler diye. Ya neler değişmiş bizim çocukluğumuzdan bu yana? Evet ben de bu düşünceyle sakladığım defterimi çıkardım. Ya Hacivat bir tane şey vardı bir çizgi. Evet ilk önce çizgi çizerek başladık yazı hayatımıza. Yok yok öyle değil kolu falan vardı. Çizgiye kol takılınca E harfi olur Karagöz'üm. Ee, yok onu demiyorum ya bacakları da vardı. Bacakları varsa şey, Aha, e... hani Alaaddin'in e, sinirli lambası yok, sihirli lambasından çıkıyordu. Ondan çıkan, ondan çıkan cin var. Aa, cin, cini, cin işte. Ne cin, kara gözüm. Hep onları böyle anmayalım mazala. Üç harfli diyelim. Ya öyle değil, hani biz okuyorduk kitaplarını, bir sürü vardı. He şey... he, <gülüyor> <gülüyor> sen şey diyorsun. Neydi o? Cinali diyorsun. Aa, cinali, cinali. Lütfen başındaki üç harfli diyelim, üç harfli. Şafi Ali. Evet. Şaka şaka. <gülüyor> evet. Cin kitapları. Ne çok severdim ben. Ben de Karagöz'üm. Halbuki çırpı bacaklı bir şeydi. Ya öyleydi rahmetli. Neden rahmet Öldü mü yoksa? Aa, yok yok. Artık yok o kitaplarda ondan. Ha ben de rahmetli deyince öyle mi? Haşarı mıydın kara gözüm okulda sen? Yok ne münasebet. Ama ne hikmetse öğretmenlerin beni görünce kaçarlar. Topaç gibi bir o sınıftan o sınıfa atarlardı. <gülüyor> Okul bitene kadar o öğretmen bu öğretmen gezip gezip durdum vallahi. Vah vah vah vah. Ne çektiler kim bilir elinde? Yok canım sadece sene uzun olunca biraz sıkıldılar tabii. Dile kolay sekiz sene. İlkokulu sekiz senede mi bitirdin? Üstüne de üç ekledim. Ve insan okumayı sevince ayrılası gelmiyor ya oğlum. İlhan. Şahikara gözüm. Bak defterimin sonuna ilerleyen yıllarda bazı öğretmenlerin okudukları yazılı kağıtlarındaki enteresan cevapları not etmişim. Okumamı ister misin? Oku Hacivat oku hadi. Soru. Kasabayı kimler yönetir? Verilen cevap. Şerif ve adamları. <gülüyor> hadi canım. Ya bak daha neler var. Soru. Kaz asker nedir? Cevabı. Yolunmuş kaza kaza asker denir. <gülüyor> Bunlar gerçek mi acaba ya? Gerçeğin ta kendisi. Soru, boylam nedir? Cevap, kapının oraya gittiğimizde boyumuzu ölçebiliriz. Buna boylam denir. <gülüyor> bak sen şu ufaklığın verdiği cevaba. Diğer bir soru, Karadeniz bölgesindeki tarımı anlatınız. Cevap olarak da bak ne yazmış bir öğrencisi. Karadeniz bölgesinde toprak çok verimlidir. Burada en çok hamsi yetiştirilir. Hamsi önce ovalarda, sonra yamaçlarda, en sonunda dağlarda yetiştirilmiştir. Bu bölgemizde kışlar çok yağışlı olduğundan hamsiler serada yetiştirilir. Vay <gülüyor> canım demek hamsi dağda da yetiştiriliyormuş ha. Bak bunu yeni öğrendim. Ben de yeni öğrendim Karagöz'üm ben de. Geliyor bir başka soru. Terliksi hayvan ne demektir? Cevap terlik giymeden dolaşıp duran... Değişik türdeki hayvanlara terliksi hayvan denir. <gülüyor> Hadi canım. Demek hayvanlar aralarında terlik giyen ve giymeyen olarak ikiye ayrılıyor ha. Ya Karagöz'üm ne sandın? Bir de şunu dinle. Ovalar kaça ayrılır? Cevaben dörde ayrılır. Yeşilova, Kurakova, Ağaçlıkova, Güllük Gülüş Dallıkova. <gülüyor> Geliyor bir soru daha. Gelsin gelsin. Enlem nedir? Cevap. Bir canlının boyunu posunu ölçmeye yarayan şey. Öğren acıvatım öğren. Doğru diyorsun Karaköz'üm. Öğrenmek lazım. Ya ölçek çeşitleri nelerdir? Hemen cevabı geliyor. Bir, terazi tartı ölçek. iki fakir ölçek. Üç, zengin ölçek. Ya neler var bilmediğimiz. Peki alivyon nedir biliyor musun? Yok acıvat neymiş? Topraklar dere kenarında toplanıp toplanıp giderler. En sonunda topraklar toplanıp toplanıp gitmezler. Gitmezlerse alivyon denir. Hay aklımızla bin yeşin <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Bak depremzedeler için neler yapmalıyız sorusuna ne demiş bir çocuğumuz? Oraya gidip depremzedelere yardım etmeliyiz. Hal hatırlarını sormalıyız. Depremzedelerin sobalarını yakmalıyız. Yorganlarını üstlerini örtmeliyiz. Acıkanlara çorba falan içirmeliyiz. <gülüyor> ya ne doğru bir cevap. Aferin. Kendi küçük aklı büyük olana. Aferin. Evet. Bak bu soruyu iyi dinle. Eğer bir gün yolda kalırsan bu cevap çok işine yarayacaktır. Günümüzü nasıl buluruz? Cevabı yolda gidiyorum bir adama arastadım. Aha bu yoldan gideceksin dedi giderim. Sonra sura Bağdat'ı bile buluruz ki. <gülüyor> <gülüyor> ya Hacı bu işime yarayabilir. Maazallah kaybolur maybolursam. Ya Karagöz'üm canım çocuklarımız böyle işte. Evet onlar bizi güldürdü. Allah da onları güldürsün. Amin. Amin. E ee, bu kadar muhabbet yeter. Sıramızı salmak gerek. Süre dolduysa tüymek gerek. Efendim bugün de beraberliğimiz son buldu. Her ne kadar sürücülük sanat ettikse affola. affola.